Lütfeddin, Allah'ın Rabbimiz, Allah'ın Rabbimiz, Allah'ın Rabbimiz, Allah'ın Muhammed Allah'ın Rabbimiz, Allah'ın Rabbimiz, Allah'ın Rabbimiz, Allah'ın Rabbimiz, Allah'ın Rabbimiz, Allah'ın Rabbimiz, Allah'ın Rabbimiz, Allah'ın Rabbimiz, Allah'ın Rabbimiz, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزاعة الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم Barikallahu <Sessizlik> li la ve ve la illa azim teala ve tecciz hazretleri bu meclis hürmetine cümlemizi affeylesin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 Bilmediği şeyleri sana bildirdi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmediklerini bildirdi. Şimdi 1400 sene sonra gelen bir ümmetlerin başına neler geldi? Onlar o zamandan bildi bildirdi ya. Aynen yaşıyoruz. Şimdi sırada hadis-i evleri rivayet edeyim. Biraz halsizim biraz zafiyet tansiyonum 17'ye çıktı. Küçüğü de 10'a çıktı şimdi. Ben hele çalışmamışım böyle şeye tabii. Benim başıma az geldi. Onun için limon içtim çıktım bakalım ne kadar idare edersem öyle geliyorum. Kafam dönüyor, gözüm görmüyorum. Bazı kere böyle oluyor. Ayarımız yok. Allah Teala sizin hürmetinize acil şifalar versin. Amin. Amin. Makir ibn-i Yesar radıyallahu anh, ediyor. Hadis-i şerifi Ebu Nuaym rivayet ediyor. Ebu Nuaym diye bir şey duydunuz mu? He? Ha, duymadınız işte. Sizin duymadığınız neler var? Ebu Nuaym hadis hafızlarındandır. Hilyetül Evliya sahibidir. Ondan sonra daha birçok eserler sahibidir.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 hiç sizi alakadar etmez. Siz neye bakacaksınız? Hocalar size ne anlattı ona bakacaksınız. Siz elekleyici değilsiniz. Elemeye ilminiz yetmez sizin. İmam Gazali Hüccetül İslam İhya ulumiddinde bu hadisleri aldı misal. Sen şimdi dersin ki İhya ulumiddinde çok zayıf hadisler var. Sensin zayıf i̇mam Gazali İslam'ın hücceti oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla diğer peygamberlere iftihar etti. Mana aleminde. Musa aleyhisselamla İsa aleyhisselama dedi. Helfi ümmetikü mahiburun Var mı sizin ümmetinizde böyle alim dedi. Koca i̇mam Gazali onun da, da daha gerisi Ebu Talib-i Mekki'yi hakim Hakimi Cirmizi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 Hadis alimi ya ben dedi bu hadisin kaynağını biraz zayıf bulduğum için amel etmedim. Benden sana gelen bir vaati duyman yetmez miydi? İhtiyatlı davranman gerekmez miydi? Tevbe ettim ya Resulallah. Bir daha yapmayacağım. Senden ne duyduysam inanacağım ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve Şimdi bu karikatür krizlerine kızıyorsunuz. Bu ilahiyatçıların hadisleri inkar etmesi karikatürden aşağı mıdır?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 şimdi sen karikatürü marikatürü bırak da bu ilahiyatçı profların doçların İslam'a toslamalarına bak Bu bela o hadis zayıf bu hadis mevzu bu hadis şöyle bu hadis garip bu hadis mümkün <gülüyor> hadislere inanmamaya başladılar şimdi millete de inandırmamaya başladılar şimdi orada arkadaş bir şey oku Arabi'den mesele rivayet etmiş bir hadislerim radyoda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 İsmet Garibullah Hazretleri Risale Kuşcesinde bir şey hadis diyor. Efendi Hazretleri dedi. O hadis diyorsa hadis de. Sen de yaz dedi. İbni Kemal Paşa. Kim bu? Şeyhülislam. Kimi Şeyhülislam'ı? Yavuz Sultan. Seni Hazretleri'nin kabrinin üstünde neşi var? Onun İbni Kemal'in atının sıçrattığı çamuru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 Majlulun bütün hadislere takrir verir. Açıyorsun onu, ne diyor? Uydurma demiyor, batıldır mı? Hiç ne diyor? Rawa ibnü Kemal fil Erba'in Kemal başa diyor, 40 hadiste bunu rivayet etti. İbnü Kemal'in resali var, risaleleri var. Bende var o. O birinde 40 hadis almış, 40 hadisten biri bu. Herif kalkmış, kafasız, iyi akın abi, duyarken Ancak Allah'tan yardım isteyeceğiz diyor. Kabir elinden yardım istemek ne oluyor? Allah, Allah, bununla bunun ne alakası var? Gidiyorsun doktora, diyorsun ona ki yardım et bana diyorsun. Yavur mu oldun? He? Dişin ağrıdı, gitme dişçiye. İyakene abi diyor, iyakene staj. Ancak senden yardım isteriz de. Ondan sonra vur kafanı duvara. Duru mu dişin ağrısı? Allah Teala ne buyuruyor? Sebepler yarattım, sebeplere başvur. Musa Aleyhisselam Allah'ın en büyük peygamberlerinde Hastalandı ilaç içmiyor Niye? Ya Rabbi dedi sen beni iyi edersin Mevla ne buyurdu? Ya Musa Benim hikmetlerim var Sen benim kanunlarımı bozmak mı istiyorsun? Git ilacını iç et İlacı içtiğin zaman şifakim kim yaratacak? Allah Eyüp Sultan hürmetine istediğini Allah'tan istiyorsun Eyüp Sultan'a gidin ziyaret ettin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 6 ay misafir etmişlerinde Halid bin Zeyd el yetişmez mi bu halkın bu şehrin halkıne bu nimeti bari Resulullah'ın yarıya Bayyubelensari. Rabbim gittin nimet istedin. Yetiş bana dedin. Edrik mi? Enni tutelimden dedin. Hasaha ha, ne fark eder? Şehit Allah'ın dostları ölü demeyin diyor Allah yasak etmiş. Yasak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 Normal. E gidiyorsun efendi babaya ala efendi kabrine. Diyorsun ki bana himmet et. E diyor ki taştan duvardan ne istiyorsun? Ya ölüyle dirinin ne farkı var? Onu ruhu diri. Veren ancak Allah'tır. Diri de vermez, ölü de vermez. Veren ancak Allah'tır. Man etme. Ahmaklık etme. Bırak bu işleri. Veren ancak Allah'tır. Yani ölüyle ile dirin ne var? O zaman sen diriden istenir diyor ölüden istenmez. Esas şirketen düştü şimdi. Çürgü neden? E, diri bir şey mi yapabiliyor? Diri de yapamaz, ölü de yapamaz. Ne olur ancak? Aracı olur. Der ki ya Rabbi bu kulun geldi beni araya koydu. Sen bunun işini gör. Allah da dostunun hatırına sana yardım eder. Bunu da anlamayacak ne var? Şaşırdığınız zaman bunalıma girdiğiniz zaman Kabir elinden himmet isteyin Yardım isteyin Çünkü onlar kınından çıkmış kılıçlar Gibi daha çok keserler Ruh bedeninden çıktı mı daha çok iş görür Tasarruf sahibi değiller Ala eder efendi hazileri Efendim babamız Kardeşim, Ne buyurdu bizim efendi hazretlerine Ben öldüğüm zaman Mezarımın başını bırakmayın Sizi oradan okutmaya devam edeceğim dedi. Efendim Hazretleri iki sene Devamlı gitti Ondan sonra her hafta gidiyorduk da iki sene sıralı gitti. kabri ı Şerif'in başında hiç durmadı. Yaz, kış hep yaya. Şehit de. Mezarımın başını bırakmayın. Daha okutacaklarım var diyor. Ebu Hasan-ı Garkani nereden yetişti? Beyazıdı Bestami'nin kabri şerifinde Şerif'inde. Bunlar himmet ederler, kabri Şerif'ten de öğretirler. İşin e sen nasıl dersin ki Bunlar ölmüştür haşa. Allah diyor ki sakın demeyin ölmüştür. Asıl günler onlardır. Onun için İmri Kemal'in hadis dediğine sen diyorsun uydurma. Seni kim uydurdu? Sen nereden çıktın? Osmanlı da şeyhül İslam olmuş. Koca yavuzlar onun atının attığı çamuru üstüne koydurmuş mezarına ya. Sen kim oluyorsun? Cahillinizim yok.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 sıratı ve hak sırattan geçmek hak, nizanda amel tartılmak hak yani cennete ve nâra hak cennet hak kulle ve cennet... akbar Allah ve Resulü hak Efendimiz böyle telkin verir Allah ne buyurdu Resulü ne duyurdu hak ama sen şimdi bu dünyada hadislere böyle yan bakarsan o mezarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölür ölmez karşına geldiği zaman da durumun çok vahim olur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 sana söylüyorum ondan sonra geliyor şimdikiler çıkmış hakaret ediyor İmam Azam da kimmiş İmam Ebi Yusuf kimmiş Hürri Canlıhan Hürri o da adam ben de adam onun benden ne fazlası var bak bak bak, bak, bak. müstehit tanımıyor tasavvuf büyükleri ne? o kimmiş bu kimmiş İbni Kemal kim Ebu Suud Efendi kim yani böyle konuşan insanlar var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 Açtı İhya'yı okudular 4 kalibde kontrol Teftiş var mı yanlış Bir yanlış yok ya Resulullah Tamam sen nereden uydurdun dedin Bu adamın başına geldi Kaç yüz sene evvel Dediler iftira cezasından Ona 80 sopa Soy sırtını soydular Resulullah'ın huzurunda bir vurdular Adam nasıl uyandı kırbaç kamçıların izi sırtında Sabaha kadar bağırıyor Aman dedi aman ben daha hadisleri inkar etmem, rivayetleri inkar etmem adam hüccetül islam olmuş, İslamın delili olmuş, rehberi olmuş imam-ı lakabı bu e sen nasıl konuşursun bunun hakkında ya, hangi hoca bak bu sizin kıstasınız olsun, sizin ölçünüz olsun hangi hoca geçmiş alimleri küçümsüyor ruh-ü beyan sahibi ya işte yanlışları var, şu alimin yanlışları var, efendim Necmüşme Şahidin küçümsüyor, tasavvuf ehlini aşağılıyor, küçümsüyor. Mutin Arabi'yi, Akl Kadiri Geylani, Muharrem Abbani reddediyor haşa. Kim böyle yapıyor? Anlayın yolsuzdur. Yolsuzdur. Sakın peşine gitmeyin. Sakın bir şeylerini dinlemeyin. Ama ben işte o ben ne var? Adamın iyi konuşmaları var. Ben iyisini alıyorum, kötüsünü atıyorum. Sen o birincin taşın aitlenecek kadar ilmin yok. Sen kapılırsın, sen sapıtırsın seni sonra Celal Hoca da kurtaramaz Allah rahmet etsin öyle derdi, bak mezarda sıkıştırırlar sizi derdi, Celal Hoca da kurtaramaz derdi kimse kurtaramaz onun için kafanızı karıştırmayın, itikahınızı bulaştırmayın, pak çeşmeden kaynaktan geliyor, için işte mübarek adam ta da dayanan silsile bu biz efendi hazretlerimizden duyduklarımızı size duyuruyoruz, kafadan bir şey konuşan yok ya onun için çok arayışlı olmayın çok donanmayın o yana, yana Onu inkar ederler, bunu inkar ederler. Meşayiften gelen nakilleri sakın! Kim inkar ederse Allah muhafaza. Hedef olur. Çarpılır o. Bunu seçin. Seçici olun inşallah. Allah size rüştünüzü inham etsin. Allah hepimizin, hepsimizin şerrinden muhafaza etsin. Allahu Teala bu cemaatler bereketine bizleri sırat-ı müstakime ittiba denersin. Bakın bu hadis-i şerif Ebû Nu'aym rivatül ediyor. Hadis Hufaz'ındandır. Hadis tabakalarındandır bu. Helvet Levliva'da geçiyor. Şâhid eserlerde var. La tebû'u'l-eyâmu hatta leyâli hattâ ümmeti Günler geceler geçmeyecek ki kıyamet kopmadan evvel bu ümmetten bir takım adamların göğüslerinde, kalplerinde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 Kur'an eskimez Bizim kalbimizde eskiyecek Allah muhafaza etsin Allah bizim kalbimizde Kur'an'ı Canlı tutsun Taptaze tutsun ya. Yani ne demek eskiyecek ha, Hadis anlatıyorum Kur'an'dan başka şeyler onlara daha hoş gelecek Allah. Kur'an hoşuna gitmeyecek Şarkı türkü Hoşuna gidecek Kur'an'dan keyif almayacak Filmden Keyif alacak Diziden zevk alacak. Tiyatrodan huu, ne filmler çıkarıyorlar, ne diziler çıkarıyorlar. İzlenme rekolları, bilmem neler. Bilmem şu milyonu, milyon seyirciye ulaştı. Şu iki milyona ulaştı. Şu filmi seyredi. Ağlamayan kalmadı. Anası ağladı. Gidenin çıkanın. Hepsi ağlıyor. Vay vay vay vay vay vay. Kur'an dinleyen de bir tane ağlayan kalmadı. He? Kur'an dinleyip de bir tane ağlayan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 Dedim maşallah mübarek olsun da inşallah evde de böyle ağlıyorsundur dedi. İnşallah evde de böyle ağlıyorsun. Bu mübarek adam ağlamayı, etkilenmeyi biraz nerede yapacaksın? Allah'la baş başa gece yapacaksın. Allah'a halien fafad ayna yedi zümre arşın gölgesinde gölgelenecek bir tanesi tenhada yalnızken Allah'ı anacak, gözlerinde yaş dolacak. Yoksa milletin içinde ağlamayı insan tutacak.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 قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكما بربك هاديا ونصيرا صدق الله العظيم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 Müjdelerden kafirlerden, münafıklardan her Ahmede bulunur bir Ebû Cehil. Rabb'i yeter yol gösterici olarak ve sana destekçi olarak. Allah bizi hidayet eylesin. Amin. Kur'an hidayetiyle hidayet eylesin. Amin. Ya. Meyyetlavel vutad. Kime Allah Allah kime yol gösterir o yolu bulur. Allah kime yol gösteriyor? Kur'an'ı bilmeyenlere.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 İnsan biraz da ne olacak? Korkacak. Ve huzle gavvul mümini ve radiyahu la tedela. Müminin korkusuyla ümidi teraziye konsa denk gelecek. Bak ne ameller ne ameller Allah'ın zulme arz ediliyorken melekler imreniyor. Ya bu adamın ne güzel ameri var. Semalatın tabakatını geçirirlerken teşya ederlerken o amelin arkasında eşlik ederlerken bir de Allah Teala bunu kıfır bu bihazel ameli ve sahibi. Durun. Alın bu ameli sahibinin suratına vurun Ne oldu ya Rabbi biz çok güzel gördük. Siz gördüğünüz ama diyor Niyeti benim rızam değildi. Siz dışını gördünüz, ben kalbini gördüm. Hem de 7. kat semayı aşıyor bu amel. Her kat semada muhasebe var. Gıybet yapıyorsa birinci kattan aşağı Küt gitti zaten İkinciye de çıkamaz Oradan godu oradan haset kıskançlık oradan Yedi kat semada Ameller teftiş ediliyor Durun bunu vurun suratına Yedi katı geçiyor Allah'ımızın huzuruna kadar geliyor Melekler diyorlar biz böyle amel nuru mübarek görmek Yine Allah buyuruyor Gidin suratına vurur Niye her tarafı geçti ama Gıybeti yani yok haseti yok fesatı yok Şusu yok busu yok Niyeti benim rızam değildi. Başka niyetle geldi. Yaptı. ya sen şimdi nasıl korkmayacaksın? فَبَدَالَوْمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمِكُونُ يَحْتَشِبُونَ Hiç akıllarına gelmeyen, hesapta olmayan şeyler çıktı meydana diyor Allah. اَمِلُوا مَالًا ظَنُّوا zannu فَوَجَدُوا هَا فِي كَفَتِ الشَّيَّاتِ Efendimiz çok okur bu Bir takım ameller yaptılar.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 İnkar sorası haklılar ki hale mennetünefsül emaniye. Allah'ın haklarında noksanlık yapar, namazda eksiklik yaptı diyelim, zekatı eksik verdi, oruçta eksiklik etti, hacda eksiklik etti. Allah'ın farzlarında vaciplerinde kusur etti veyahut haramlar intikab etti. Tabii onu da ikinci cümleyi beyan edecek.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 Eksik yapana nefis Diyor ki sen iyisin iyisin Efendim Kırkta bir zekat ne kırkta biri ya Adam fitre vermiyor sen yine Zekatın dört milyar tutuyor bir milyar verdin Oho Allah kabul eder canım Hiç kimse bir şey vermiyor bu zamanda ba Ona nasıl kandırıyor Ya Nefsi onu Kuruntulara daldırır Şeytanın işi Allah teala Soruyor ya ey el insan, ey gidi insan, mağarrake bi kerim. Seni bu kadar keremli Rabbine karşı kim aldattı? Elazi halaka keyfe sraka faadalek fi O Rabb'in ki seni yoktan yarattı. Seni dengeli yarattı. Bir gözün bir gözünden küçük büyük değil. Bir kulağın bu kulak kepçe kadar olsa, bir kulağın kaşık kadar olacak. Kim alır seni evde kalırsın be?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 Allah Teala buyuruyor ki ben kerimim Keremimin gereğini de yapıyorum Size duyuruyorum Ve hacze bu kubullaha nefse Sizi kendimden sakındırıyorum Azabından sakındırıyorum Bak ben çok ke keremliyim Allah Bu keremime aldanana da çok azap ederim Dengeli olun ya Niye aldanıyorsunuz Yani Efendim şu şu misaline kadar Güzel adam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 Dükkanı kurdu tezgahına Otur burada çalış Kazandın sen de olsun. ondan sonra tabi Devam et getir arkasını Geç Bir gün geçiyor dükkanın kapalı ikinci gün geçiyor kapalı Haber bir ihtiyacı vardı ya açlıktan ölüyordu Niye dükkanda durmuyor Hazır kurulu tezgah işletmiyor Anama şaşırıyor Hasta mı oldu ne oldu ya Bir de haber ediyor Ne durumu var o da ona diyor ki ya bana bu dükkanı açan adam çok kerimdir çok iyidir e ne yapsın e kendi çalışsın parayı bana göndersin ya. <gülüyor> efendi hazret dediği gibi ne yaparsın buna diyor gidersin diyor buna şimşir çubuğuyla kırılmasın diye vur buna diyor bu kadar dayaklık adam olur mu ya Allah seni yaratıyor yediriyor içiriyor namaz kılacak kuvveti veriyor imkanı saati veriyor peygamber gönderiyor kitap gönderiyor maddi manevi her imkanı veriyor adam ne diyor ki ya cenneti de yaptı nasıl olsa diyor ben de koyan ana diyor. Hiç çalışmayacağım ben diyor. olur mu ya? Hiç yasak tanımayacağım diyor. Aldatmasın bizi nefis. Bak Allah'ın haklarını eksik etse nefsi onu kuruntulara boğar. Ve kim de mani Allah'ın Allah'ın yasaklarına geçse, sınırı açsa içki, kumar, zina, faiz, yalan, gıybet,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 Dervişin D'si dünyayı, R'si riyayı, R'si varlığı, Y'si yalanı, Ş'si şehmeti terk eden demektir. Bu ne derviş? Hazreti Ömer gördü böyle. Adam boynunu bitmiş. Bu. Takva katledir dedi. Kafanı düz tut. Numara yapma. Hazreti Ömer yutmaz. Radıyallahu Allah'ın ha poynunu eğersin, eğmeye bir şey demiyoruz ama ne numara yapıyorsun, kalbini görüyor senin adam kurt gibi, kimi yiyeceğim kimin kanını emeceğim, kimin malını soyacağım, kimi kandıracağım cık cık cık cık. bu olur mu ya Allah görmüyor musun kalbinizi ya kurt gibi kalp taşınır mı ya Ahır zamanda ümmetim öyle olacak diyor, Allah Allah adama baksan dersin evliya gibi adam zannediyorsun biliyor musun bir iç çıksın meydana ki bir emanet verdi göreyim bir borç ver bakayım ne oluyor bir kızını ver ne oluyor bakarsın adam eşkıya çıkıyor durum bu böyle mi olmalıydı bu ümmet ya hiç güvenilecek adam kalmadı ya efdal fi nefsil müdahilun nezi la emur bil o zaman diyor kendini en üstün gören kim olacak biliyor musun en iyi benim diyenler kim olacak kendini en beğenenler kendi bünyesinde en faziletli olduğunu sananlar kim olacak Yacı dalkavuklar olacak kim ki diyor hakkı söylemez iyiliği emretmez kötülükten ne yetmez etliye sütlüye karışmaz he? namaz kılmayana hadi kılalım demez içki içene bu haramdır kardeşim yapma demez bu kendini ne sayacak? Vallahi bu zamanda en iyisi etliye sütlüye karışmamak diyor adam, resmen diyor ya Bu zamanda en iyisi karışmamak Efendimiz'in hasreti derdi, etliye sütlüye buldun mu yutuyorsun derdi Etliye sütlüye karışmıyorsun ama buldun mu yutuyorsun Ona niye karışıyorsun? Yerken iyi, derken kötü Niye konuşmuyorsun?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 Allah bizi inşallah bu ahir zamanda da hakkı biri ona uyanlardan doğruyu duyuranlardan eylesin Mükerden kaçanlardan kaçıranlardan kaçındıranlardan eylesin amin, amin. Hazreti Ali Efendimizden rivat ediyor Teylemi bu hadis diğer bir hadis okuyoruz yeti alen size zamanun insanların üzerine bir zaman gelecek kıyamet kopmadan yaşadığımız bu anlar la üttebehu ul alim alimlere uyulmayacak Alim çocuğu duymayacak. Millet Neydi belirsizlerin lafını dinleyecek Onların peşine gidecek İşine gelmedi mi Çıkacak gidecek Ben geçen hafta bir şeyler söylemişim Bazıların işine gelmemiş çıktı gittiler Sonra telefon ediyorlar Ne var? Hoca efendi niye böyle yapıyor? Bizim mi hedef aldı? Ben ne bileyim Ben hoş keşfim açık değil Evliya değilim bir şey değilim Ben ne bileyim senin içinde ne var?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 Yeter gel. Doğru mu bu laf? Evet, ben beğeniyorum bu lafı yani. <gülüyor> ya sen, yeter gel. Yok ben geliyorum bakalım sen ne diyeceksin. E gel buyur. Ben devam edeceğim bildiğime Ama Yanlış yapanı söylemek durumundayız. Bizim ölçülerimiz var. Büyüklerimiz var önümüzde bunlar. Nasıl yaptılar? Biz onun peşinde onlar gibi yapacağız. Allah'ın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 Dedim efendiler şimdi bu bana düşman olur Ne olacak? Bana müsaade et Ben gideyim nere? dedi? <gülüyor> Hele dur Hücahidun efî ve la yekâfûne levme telâim Allah yolunda cihad ederler Tenkitçinin tenkidinden Korkmazlar Kimse beni tenkit edecek diye korkmayacak Ben burada doğruyu Söyleyeceğim burada hiçbir cemaat kalmasa da Ben yine doğruyu Söyleyeceğim cemaat azaldı azalsın Biri gelmedi Gelmesin Bana ne Benim derdim cemaatı çoğaltmak değil Benim derdim doğruyu anlatmak Tenkiçinin tenkidinden korkmayız Kimse bizi beğenmese aldırış etmeyiz Allah beğensin Resulü beğensin Dostları beğensin Beğendirmek istediğimiz noktalarımız belli bizim Bundan tavir veremeyiz Için, otur burada demi. hak eden geldiler biraz da bana da saldırdılar bir şeyler oldu ama sonunda yine hak tarafı galip oldu efendi azimlerimiz devamlı doğruyu haykırar en yakının hakkında da olsa ona da doğruyu söyler Allah için durun. şuhedâ bil kıs't adaletle şahit olun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 Utanması lazımdır. O zaman geldi mi diyor hiç utanma kalmayacak. Hakikaten yani bakıyorsun öyle mübarek insanlar Allah dostları sessiz mübarek zatların yanında. Yine insanlar çirkefçe ne sesini kısıyor ne çenesini kapatıyor dur dur dur dur bir şeyler konuşuyor. Ya insan utanır ya bir veliler var alimler var bir Allah dostları var yok. Utanılmayacak diyor. Ne, ne rezalet bir durum ya. Velayet ederuvil kebir büyüklere saygı duymayacak. fil küçüklere acımayacak. Büyük balık küçük balık yuta geldi diyecek, yutacak yani. Bu bizden midir? Leise minna bizden değildir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 İslam dışındaydılar Onun için onu misal veriyor Araplar İslam'ı Araplara geldi Kur'an-ı Kerim ve İslamiyet Araplarla bize geldi Öyle değil mi? Bu gerçeği inkar Edebilir miyiz? E, demeyiz Dolayısıyla onu anlatıyor Yani dili, Müslüman dili Kalbi, gavur kalbi Adamın Düşünce yapısı, fikir yapısı Bütün gavur gibi Ama konuştuğu zaman uu, Ayet, hadis Sen de zannediyorsun ki ne ehl sünnet adam ya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 kalacaklar. Hokkabazlar meydana çıkacaklar. Dostlar gizlenecekler. Müleke şiraru'l-kullah. İşte bunlar Allah'ın yarattığı mahlukların içerisinde yılanından çıyanından, akrebinden domuzundan ejderhasından hepsi içerisinde en tehlikelileridirler La yanzuru'l-lahi kıyam Kıyamet günü Allah bunların tarafına bakmayacak diyor. Ya bu vasıflardan uzak duralım. Bak. Büyüğü sayacak, küçüğü acıyacağım, alime uyacak. Alimin peşinde gideceğin Halim insanlardan utanacaksın Dünyalık menfaattan sebep Kimseye zulüm yapmayacaksın Dilin de Müslüman olacak Kalbin de İslamla kaynaşmış olacak Allah'ın maruf dediğini Hak buyurduğunu hak bileceksin Aleyhine de olsa Allah'ın münker dediğini reddettiğini reddedeceksin Lehine de olsa Bunlar ölçü ölçü Bu ölçüleri kaybedenler Yaratıkların en şerlileri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 radıyallahu anh ve vaat ediyor yeci <gülüyor> yevmel kıyametil mushafü vel mescidü kıyamet günü Kur'an gelecek camiler gelecek bir de ehli beyt gelecek fe unül <gülüyor> mushaf Kur'an diyecek ki ya Rabbi harrakuni ya Rabbi yaktılar beni yıprattılar beni Allah Allah kıyamete yakın Kur'an kalkacak Nerede kalkacak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 Kur'an buyuracak Okunmadığından şikayetçi değilim okunuluyorum ama amel edilmiyorum bıraktım geldim diyecek yarın sabah olmayacağını ne malum arkadaşlar yarın sabah olmayacağını ne malum Kur'ansız dinsiz imansız kalırsak ne olur halimiz kelime-i tevhid bile nasip olmazsa bize cehennem olur yerimiz ebediyen Kur'an'a sahip çıkan ya Kur'an'ı yıprattık ya ha yıprattık ne demek yıprattık Tabii bir var ki parçalamak. Allah muhafaza. Öyle ki da var. Kur'an'ı halaya atıyor. Ne yaptılar? Amerikan cavuru olarak da Kur'an'ı para parçetti. Cani bastı, Kur'anları parçaladı. Allah muhafaza. Allah lanetlerini, belalarını üzerlerine yağdırsın. Acilen Allah Hazreti Kur'an'ın lanetini çarptırsın ya. Kur'anları parçaladılar ya. Ha. Tabii ondan evvel velit yaptı. Velid kim idi? Yezid'in oğlu tabi. Yezid ne doğurur? Velid doğurur tabi yani. Yezid'in doğuracağı Velid Emevilerden bu da, sapık. Tabi ondan sonra doğdu bir daha Muaviye doğdu biliyorsun anlattım size. Hazreti Muaviye'nin torununun oğlu. O Muaviye çok mübarek çıktı. Esas Hazreti Muaviye oldu anh büyük sahabe mübarek bu Velid'in oğlu da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 Şöyle bir açtı böyle. Ne çıktı biliyor musun? Ve esteftehu ve hâvekullu cebbârin Fetih talep ettiler, bir açılış yaptılar diyor. Her zorba inatçı husana düştü. Bu ayet çıkınca bunun nevri döndü. Kur'an'a ne dedi biliyor musun? Etüme'idü kulle cebbârin anid. Zorba inatçıları mı tehdit ediyorsun diyor Kur'an'a. İşte o zorba inatçı benim. İdame ya Rabbi Parçaladı Kur'an'ın mahşerde dersin ki dedi veli beni parçaladı Bu ne cesaret ya. Birkaç gün geçmedi bir karın ağrısı, bir bela Bağıra bağra geberdi gitti. Kur'an diyecek ki beni parçaladılar. Şimdi de parçalamaya devam ediyorum. Bu Kur'an'ı kağıdını parçalamak büyük cahillik. Ama bir de ne var? Ameletmediğin zaman da ne yaparsın? Hükümlerini parçalarsın. İşine geleni alırsan, işine gelmeyeni almazsan. Mü'minü bir bazın ve nekfuru bir bazın. Şuna inanırım, şuna inanmam dersen, Kur'an'ın, İslam'ın bazı yerleri uyar, bazı yerleri 20. asra uymuyor dersen, sen ne yaptın Kur'an'ı Sen ne yaptın?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 Cemaat camilerde cemaatler nerede? İstanbul'un nüfusu 50.000 kişiyken Mihrimah Sultan Edirne Kapı'daki cami sabah namazında doluyordu. Şimdi İstanbul nüfusu 15 milyonken cuma namazında cami dolmuyor. Yok olsun be. Cami demez mi ki beni terk ettiler? Terk ettiler camiyi, cemaati bıraktılar. Ve takul el-etra ehlibeyt de gelecek. Ya Rabbi Ya Rabbi bizi kovdular bizi öldürdüler, bizi kaçırdılar bu Emeviler işte zamanında başladı o Yezid'den beri neler yaptılar, neler yaptı. ta Ehli Bek nereye gitti? Fas'a gitti Fas'ı kuranlar kim? Hazreti Hasan'ın torunu ta dünyanın ucu mahrif, denize dayanmışlar artık yani o zaman Mekke, Medine neresi? mahrif neresi, neden?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 ehli beytin mezarına bile saldırıyor ya niye saldırıyor? ehli bizim canımızın canı ehli beyt ya Üç insan oraya bomba atar mı ya Resulullah torununun kürbesi ya sallallahu aleyhi ve sellem yazık ne biçim ben Hz. Hüseyin'i kesen millet Hz. Hüseyin'i keserken bir hüdüm vermeyen ümmet Bu Iraklılarda Bundan beri buldular belayı bir türlü kan durmuyor arkadaş ya. Durmaz. Allah durdursun. İnşallah. Ehli sünneti selamet sahiline çıkarsın inşallah. Bu şia'yı da ıslah etsin inşallah. Bunlar da ehl Beyt'e sarıldık derken Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'e sövmesinler. Aşağılamaz iftira etmesinler. Bunlar da pusulayı şaşırmış. Allah'ım ya Rabb. ehl diyor ki bizi kolgular. Veziyü murkmeti lil husume. Ehli Bet diyecek ki ya Rabbi Diz üstü çöküyorum hakkımı istiyorum Febbullah Tebareke ve Teala Zalike ile yiven evla bizalik Rabbimiz de buyuracak ki Siz şimdi bu davayı Bana bırakın sizin hakkınızı en iyi Ben alırım <gülüyor> Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendilerinden dinlemişim onu Fatıma anamız Hazreti Hüseyin'in Kanlı gömleğini mahşere getirmiş Hak isteme diye kainat Efendisi dedi ki kızım ben ümmetten bir kişiyi kurtarmaya çalışıyorum. Sen de milletten hak almaya çalışıyorsun. Kapat bu meseleyi dedi yani. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii çok üzüldü bu işlerden ama yine de o istiyor ki bir ümmeti cehenneme gitmesin. <gülüyor> rahmet lil alemindir Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hem şeydü yolumuz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> evet. İnşallah. Rabbin şebareke bu şikayetlerden bizi muhafaza etsin. Amin. Bak. Hazreti Kur'an'a tazim edelim, hakkını verelim. Okuyalım, okutalım, dinleyelim, dinletelim inşallah. Mescidin hakkını verelim. 5 vakit namaz cemaatle kılmaya gayret edelim inşallah. Bir de Ehli Beyti sevelim, seyitleri sevelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarını sevelim. Adam şimdi Doğuda da seyitler var, her yerde seyitler var. Adam diyor ben seyitim, ben şecereliyim şuymu buyum. Ben ona hürmet ediyorum. Niye? Kehanet Efendisin parçası. Adam bakır, efendim işte namaz kılmıyor veya efendim bazı günahlar işliyor falan. Ben yine saygı gösteriyorum. Doğru mu yapıyorum? Doğru yapıyorum. Neden? Ben onun ameline saygı göstermiyorum. Ben onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir parçası olmasına saygı gösteriyorum. Onun için Evet, bu nasıl şehit ya? Böyle demeyin sakın ha. Bak terbiyesizlik yapmayın. Bazı seyitlere rastlarsınız. Bakarsın ki adamın bir yanlışı var. Bir öyle şehit mi olur ya? Ben bundan daha iyiyim tövbe ya Rabbi, sakın. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunları parçası, Allah'ın parçasını cehenneme atmaz. Tabi imanını kaybeden müstesna. Şirk üzere ölen, İbrahim aleyhisselamın babası olsa şefaat yok. Ama Müslüman olarak öldükten sonra kainatın efendisi eli beytini toplar. Yarın sen ben kendi çaremize bakarız. Biz şehitlere hürmet edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarına tazim edelim. Ellenden öpelim. inşallah Fakir muhtaç olarsa yardım edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardıma niyet edelim. Bu şekilde inşallah Ehli Beyt'e de gereken hürmeti, saygıyı gösterelim. Bir de yollarını yaşatalım, sünnetlerini yaşatalım. Onları da tanıyalım. Tamam mı? Ya yani bir artistleri, sanatçıları, futbolcuları tanıdığımız kadar Ehli Beyt imamlarını tanımıyorsak, Hüseyin Ağa'nın askeri Hazretlerin türbesi patlatıldı. Bizim milletin haberi yok bu meseleden tabii. Bizim acaba kim bu? Değil mi? bu türbesini patlattıkları zat kim diyorlar değil mi şimdi halbuki 12 imandan eli beytin imamlarından bunlar büyük imamlarımız hepimizin başımızın tacımını ama şimdi hakikaten hepten de şey kaldık yani olaylara Fransız kaldık cahil kaldık yani değerlerimizin kıymetini bilelim eli beyt imamları bizim başımızın tacı Allah Teala ve Keddes Hazretleri onlarla bizi muhamıza ediyor ama varsa bir hikmet o başka Allah Teala öyle hikmetleri vardır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 şehit ediyor. Ona da Şeyhlikertepeçi nasıl oluyor? Bunlar ayrı şeyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zehirli koyundan yedi kayberde zehirli koyun dile geldi. Pişmiş koyun. Yeme beni, ben zehirliyim dedim. Ağzından tükürdü ama biraz suyun içine gitti. Kaç sene yaşadı ama vefat ederken ne dedi?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 Allah Teala Habibini korudu. Koyun bile geldi. Pişmiş koyun konuştu ya. Ne tat taam bi semhi lek molina. Mabbu kad labbaka hayla Zehirli koyun konuştu diyor sana ilan etti ben Celim. Ha! Bununcısı da sahibi. Zehirden ölür mü böyle bir zat? Şehit olur üstü. Işte. Neden? Allah Teala Habibinle Celi geldiğinde ne murad etti?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 Birlik içerisinde inşallah bu vatanda İslam'a hizmet edelim. Dinimizi yaşayalım, yaşatalım. Allah bu bereketle çevreyi de istah eder inşallah. Allah hidayet eder inşallah. Şu kanı durdurun olarak da inşallah selamet ihsan eder. Bir an evvel Allah iç savaşı durdurun. Biz böyle dualara devam edelim. Allah tebareke ve teala fazl-ı keremliğiyle kabule karriyle eylesin. مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا